Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadası programında daha birlikteyiz. Kıymetli hocam, Saadettin Ökten'le birlikte ben Kemal Sayar. Ee, bugün de e, insan ruhuna, maneviyatına dair değişik konularda konuşarak gezinmeye gayret edeceğiz. Hocam merhaba, merhaba. gününüz hayırlı olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz efendim. Bugün, e, Biraz önce sizinle yaptığımız konuşmadan e, ilhamla bir dost çevresinde yaptığınız konuşmadan ilhamla acaba e, tamahkarlık meselesini konuşabilir miyiz? Konuşalım. E, bir söz var. Fakir e, maddeten az olan değil yetinemeyen kişidir evet, diye. Evet. Galiba biz bu yetinme duygusunu kanaat duygusunu ...günümüz toplumunda... ...kaybediyoruz. Herkes her türlü meşru... ...veya gayri meşru vasıtayı... ...kullanarak... ...daha fazlasına sahip olmak istiyor. Yani daha bu konuda... ...çalışan ruh bilimciler... ...özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...insanın içinde büyük bir... ...boşluk olduğunu, batılı insanın içinde... ...büyük bir boşluk olduğunu ve o boşluğu... ...satın alarak gidermek yönünde... ...bir eğilime düştüğünü söylüyor. Fakat... Bu sadece batılı insanın problemi olmaktan da çıktı. Günümüzde bakıyoruz İslam dünyası da bu konsümerizmin, tüketiciliğin e, maalesef e, kapanına kısılmış durumda. Bugün Anadolu'yu dolaştığımız zaman maalesef bu güzelim çarşıların, tarihi çarşıların yerine AVM'lerin aldığını görüyoruz. Çarşı ahlakı kayboluyor. E, gayri şahsi, gayri insani bir AVM ahlakı ya da ahlaksızlığı e, oluşuyor e, mesela çarşının nasıl bir ahlakı vardı ben oradan gireyim isterseniz e, İslam e, Müslümanlık bize nasıl bir ahlakı vaz ederdi e, ondan sonra biraz günümüze gelebiliriz belki şimdi efendim tabi bu mevzuda ben yaşadığımı size söylemek isterim her ne kadar bu bir İslam ekonomisi işte biraz fıkha giriyor, biraz muaşakta giriyor, kitaplarda söylenler neler var ise de benim okulumda bir ilmim yok ama yaşadığım bazı hadiseler var. O hadiseleri size söylemek isterim. Bir de yani batıda gördüklerim bu büyük marketler, büyük dükkanlar, onların arka planı hakkında bazı tespitlerim oldu. Bu hadisenin esası şudur, insan hayata nasıl bakıyor? Yani insan kendisine nasip olan, emanet edilen, verilen yahut sahip olduğu. Şimdi emanet edilen, verilen, nasip olan diyorsak o zaman bir başka failden bahsetmemiz lazım. Ben bunu sohbetlerimde ve derslerimde de sık sık söylerim. Yani iki söylem var konuşma söylem. Bir tanesi seküler söylem, sahip olduğunuz. Bir tanesi de size verilen nasip olan. Bu da dini söylem. Ben dini söylem açısından konuşacağım. Ben bazı insanları tanıdım. Gençlik, çocukluk yıllarımda, gençlik yıllarımda. Bunların hayat felsefesi şöyleydi. Rızkın cedid, yevmin cedid veya takdim tehdidi de olabilir ya müncedir, rızkuncedir. Yani her yeni gün de Allah benim rızkımı e, tekebül etmiştir. Bu hayat felsef, çok, çok, çok güzel bir şey hocam bu. Yani her yeni, her yeni güne bir rızk kapısı olarak bakmak. Evet. Rızkı e, garanti görmemek. E, yani bu rızık böyledir. Bu eğer evet. zaten bu rızkım kesilirse Allah beni alır. Evet. Böyle bakıldı. Yani benim yapacağım şey gayret etmek. Ya yani o zaman hocam sanki rızık hiç kapanmayan bir kapı. Tabii. Değil mi? Tabii. Her gün Cenab-ı Hakk'ın verdiği yani ben bizim ben... kendi çabamızla olan değil. Değil, evet. Yüksek iradenin, evet. yüce iradenin e inayetiyle olan, bir nasip şey. kıldığı, nasibi bir eee şey. evet. e ikram ettiği bir rızık. Bu rızık sadece maddi rızık değildir. Hı -hı. Onu da hemen ekleyelim. ...yani böyle insanları tanıdığım zamanlar... ...önce tabii çocuksunuz ama idrak ediyorsunuz... ...sonra genç yaşınıza geliyorsunuz... ...farklı insanları tanırsanız... ...böyle bir... ...insan tipini daha iyi idrak ediyorsunuz... ...şöyleydi... ...benim işim gayret etmek, çalışmak... ...işimi düzgün yapmak... ...ama rızık Allah'tan gelir... ...gelmezse eğer benim ömrüm bitmiştir... ...bu inanç vardı... ...bu inancı hizmet eden, hizmeti veren... ...hizmeti alan... ...ticaretçi, muallim... ...ayakkabı tamircisi... ...o zaman vardı mahallede sakalar... ...ev kadınları... ...kabullenmişlerdi... ...ben böyle bir muhitte doğdum, büyüdüm, Hı -hı. geliştim, yetiştim... Hı -hı. ...bu çok mühim bir şey... Ee, ...pazarcılar... E, ...bildiğimiz semt pazarları... ...ondan sonra... ...şeyler... ...kapalı çarşıyı çok iyi bilirim çocukluğunda... ...yani çocukluğumun geçtiği yıllar... ...kırkların sonu çok iyi hatırlıyorum... Bütün 50'ler ilk gençliğimi yetiştiği dönemler kapalı çarşıdaki esnaf ahlakını çok iyi hatırlıyorum. Burada bazı ekalliyetlerin kapitalist bir çizgi içerisinde yani hizmet ediyorum, hizmetin karşılığında mutlaka bir şey anmalıyım mantığı. Onu yadırgardık biz. Hı. Onu yadırgardık. Bir küçük detay anlatabilir miyim? Bir, buyurun efendim. Mesela... Ben gözlüklü bir insanım. Çocukluğumdan itibaren gözlük takıyorum. 50 yılların ikinci yarısında da gözlük camı bulunmuyor. Memlekette bir iktisadi Burhan var filan. E, filan yerde var dediler. E, Ekaliyetlere mensup bir arkadaş. E, dedi ki ben sizi oraya götürürüm. Ama bana para vereceksiniz. Yani e, böyle yüzüne sonra gibi bakmış büyüklerim. Ayakkabılarım eskiyecek diyor yani. Şimdi bu, bu bir mantık hadisesi şu anda da bize çok normal gelebilir yani 2016'nın bu yıllarında ama o zaman böyle yol sarif etmek, alıp götürmek, elindeki yükü taşımak, bir günü onun hizmetine vermek bunlar bahis mevzu olan şeyler değildi. Hatta yakın zamana kadar e, herhangi bir usta çok mühim bir e, efendim çok onun aşırı mesaisini alan bir iş yapmadığı sürece... Beş dakika on dakikada bir şeyi tamir ettiği tabii zaman tabii. değmez derdi. Tabi tabi. Değmez. Tabii. Bu tabii. sözü de unuttuk artık. Tabi tabi. Tabi yani bir şey isteyemeyiz derdim. Şimdi yine böyle çağrışımlar birbiri peşine bir genç hanımın kitabında okudum. Bursa'da geçiyor hadise birkaç yıl önce. Ben diyor şeye gittim Koza Hanım'a gittim birkaç başörtüsü beğendim. Fakat diyor, hepsini alacak param yok. İki üç tane diyor başörtüsü almak istedim. Ee, ama dedim ki amca bu kadar. Tamam kızım dedi sen şunları al şu kadar parayı da ver sen git dedi yani. Beş on lira mertebesinde bir parayı benden almadı diyor. Sonra diyor o gün veya ertesi gün markete gittim. Ee, i̇şte ekmekte yumurtaydı vesaireyi de aldım. Diyelim ki işte şu kadar lira 8 lira 24 kuruş tuttu diyor 24 kuruş 23 kuruş çıksa Kasiyer kız Mümkün değil bunları size veremem hı hı. Der diyor yani Böyle bir iki ayrı mentalite Yine buna benzer Yıllar önce Almanya'ya gitmiştik hı hı. Otelde bir Küçük pansiyonda kalacağız Fenikler var o zaman marklar ve fenikler var ...adam 100 markı verdik... ...diyelim ki işte... ...8 şey veya 16 markı... ...unuttum şimdi... ...23 fenik borumuz... ...o parayı tıkır tıkır tıkır ödedi... ...yani 23 fenlikte almayayım... ...Türkiye'de alıştığımız... ...demedi... Ee, ...bu bir anlayış meselesidir... ...zaman zaman bizim çok hoşumuza gider... ...geometrik bir hayat diyorum ben ona... ...zaman zaman bak ne kadar düzgün deriz... ...ama bu geometrik hayatın bizden... ...nasıl ruhi unsurları kopardığını... ...fark etmeyiz. Ve bizi mekanik bir çizgiye mahkum eder... ...bu geometrik hayat, bu geometrik yaşantı tarzı. Evet. Hocam o kadar... ...mihim misaller ki... ...tabi bu insan ister istemez... ...bir nostaljiye kapılmasına... ...nerede o güzel günler... ...geçmiş günler demesine... ...engel olamıyor. <gülüyor> evet doğru ee, doğru. Fakat bir e, hayat tasavvurunda bir şey var işte burada bir kırılma var. Yani hayatın her anının iktisadın emrine verilmesi gereken bir an mı olduğu yoksa hayatın her e, anının maddi değil de manevi rızıkların peşinde koşulması gereken e, an mı olduğu konusunda bence bir çatallanma yaşıyoruz yolda. Doğru söylüyorsun. Evet. E, homo economicus e, her şeyi e, ...paraya tahvil etmek istiyor... ...vakit nakittir... ...anlayışına yaslanıyor... ...işte saat zamanının... E, ...bulunması, ilerlemesi ve... ...dakikalara ayrılmasıyla vaktin... ...işte kapitalizm böylece satılabilir... ...bir şey haline getiriyor zamanı... ...bugün... E, ...pek çok mesleklerde aslında... ...zaman satılıyor... ...tabii, tabii... E, ...ve e, zaman bir süre sonra... insanların bakıyorum ben... E, ...bir ruh hekimi olarak... E, Satılabilir hüviyeti dolayısıyla hep satılmak isteniyor. Bu sefer aileden de esirgenmeye başlanıyor. Tabii. Yani insanlar evin içinde çocuklarıyla e, huzur içinde geçirecekleri o güzel zamanları diyorlar ki ben buradan hiçbir para kazanamıyorum. Evet, evet. Bunu da satmam lazım. Ondan sonra akşam işte gece geç saatlere kadar işlerinde çalışan, cumartesi pazar günü işlerinde çalışan, aileleriyle bir göz teması kuramayan insanlar zuhur ediyor. Maalesef buna benzer örneklerle ben çok karşılaştığım için evet. bunu da gündeme getirmek istedim. Bir gün bir hanımefendi, o hanımefendi hiç unutmuyorum. Eşi çok böyle üst düzey bir şeydi tanınmış bir firmanın yöneticisiydi. Dedi ki hüngür hüngür ağlayarak doktor bey dedi. Bana dedi ne han lazım ne hamam lazım ne araba lazım dedi. Bana kocam lazım ama o yok dedi. Yani bir onun evet, yüzüne evet. bakabilmem onunla iki çift laf edebilmem benim için bunların hepsinden çok kıymetli. Fakat o gitti dedi iş halimle bir daha geri gelmedi dedi. Gelmiyor evet. evet Acaba böyle... o hanım düşündü mü ben ondan neler istedim de adamın için gitti. Bir de mesela öbür tarafı var. Evet. Ben ondan ne istedim veya ona ne vermedim de adamın için gitti. Bazen hanımlar istemiyor da, e, erkekler de bir mülk edinme duygusu değil, bir fetih duygusuyla gidiyorlar hocam bu iş hayatı. <gülüyor> Doğrudur. Evet. Yani bir başarı açlığı bu. Her zaman maddi karşılığı olmayabiliyor. E, bazen insanlar başarı elde ediyorlar. O başarının çok tahvil, maddi olana tahvil edilebilir bir, bir tarafı olmuyor. Ama o güç duygusunu erkeğe veriyor. Hımm. Dolayısıyla oradan o onun verdiği hazdan kendini alıkoyamıyor. Evet. Bu modern hayat hep böyle bir iva ve tuzaklarla dolu bir hayat. İnsanın kendini aldatması çok kolay. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Büyüklerin eteğine yapışmak lazım kıymetli hocam. Büyüklere yaşama ustası diyorum. Ee, yaşama ustası, o yaşama ustaları, bilge insanlar bize bazen ayna tutarlar çoğu zaman ayna tutarlar eksiklerimizi gediklerimizi bize gösterirler ama bir yandan e, hocam bildiğim kadarıyla e, sayı da önemli çalışma da önemli tabii. İslam miskinliği de öneriyoruz değil tabii, mi tabii tabii tabii sayı çok önemli yani çalışma olacak ama bizim büyüklerimiz buyurmuşlardı ki oğlum bu kazandığın senin rızkın değil sen belki başkaları için kazanıyorsun hmm. Yani o Tabii ki say önemli ama o sayın Gayesi çok önemli Yani yaptığım şey neye yarıyor Benim bu çalışmamın sonunda Nasıl bir netice murat ediyorum bu, Şimdi bu, bu arada, temel e, Mesele Yani ben bir nasıl hayat Tasavvur ediyorum zihnimdeki Öncelikler neler Çünkü zaman mahdut Kemal Bey Yani ömür dediğimiz şey belli Sonu Hı -hı. belli değil başı belli ama şu anda istatistikler bize bir şey söylüyor Mesela diyoruz ki bir zamansız ölüm. Hı hı. Halbuki her ölümün zamanı kendisine hı hı. aittir yani. Neyse o istatistiklere göre bir şey söylüyor. Ee, sizin donanımlarınız da belli. Yani yapabileceğiniz hı hı. şeyler de belli. Bu arada gayeniz ne, Hayata nasıl bakıyorsunuz? Modernite hayata dünya merkezli bakıyor. Hı hı. İslam medeniyeti hayata dünya ve ahiret merkezli değil rıza merkezli bakar. Yani bir Allah'ın uzası. Evet, yani bizlermek üzere bakar. Bu Allah'ın rızasını da tahsil etmek için e, Allah'ın Resulü'nün yolundan gitmeyi tavsiye eder. Hı -hı. Çok bellidir istikameti. Moderniteyle bu ikisi çatıştığı için bugün İslam dünyası bir farklılık, bir gerilim yaşıyor. İşin temelinde yatan o. Biz bir, yani biz mesela bir ciddi kapitalist olabilsek Hı -hı. gençlik yıllarımızda ...bu sıkıntıları yaşamayacağız... ...bahsettiğiniz fetih duygusu... ...kazanma hırsı... ...lüks yaşama tutkusu bunların hepsi olacak... ...ama insan olmak hasebiyle ...yalnızlığımızı hiçbir zaman... E, ...dengeleyemiyoruz... ...hep yalnız kalıyoruz... ...batılın sıkıntısı da olur. ...gençlik bitince yani siz... ...o düzen içerisinde artık işe yarar... ...bir durumda olmadığınız zaman... ...fonksiyonlarınızı... ...ifade edemediğiniz zaman... ...hayatın dışına itilirsiniz... Ve yalnızlığa mahkum olursunuz. Gençlik yıllarında yalnızlığı unutmak kolay. Hmm. Dünyevi nimetler çok fazla ve siz onlardan istifade edebilirsiniz. Hmm. Ama yaşlanınca dü dünyevi nimetler bitiyor. Fonksiyonunuz azalıyor hayata yaptığınız katkı. O çerçeve içinde. Halbuki İslam'da tam tersi. Yaşlandığınız zaman hayata katkınız artıyor. Bir tecrübenizle, iki faziletinizle, üç hmm. hilmiyetinizle. ...güzelliğine, yumuşaklığınızla insanların ona ihtiyacı var. Yaş e, insana e, bir hilmiyet de kazandırıyor Kazan, değil mi hocam? Kazandırması lazım. Ama kimilerine de e, tam aksi istikamette bir huysuzluk da verebiliyor. <gülüyor> evet, evet Allah muhafaza efendim. Evet, yani. Tecrübe, hilmiyet, fazilet deniniz. Evet, Evet, Yani evet. kazandırıyor. Çünkü deniyor insanlar, deniyor <gülüyor> görüyor, deniyor görüyor... Sonra diyor ki bu bu kadar olur diyor. Yani bunun daha fazlası mümkün değil diyor. Hı hı. Ee, bir de tabii gençlikteki tutkular yazı, yaş, yaşlandıkça biter onlar yani. Bu arada biraz e, bir münasebetle e, Eflatun'un devletine bakıyordum. Hı hı. O diyor ki yani orada işte malum sohbetlerle e, Sokrates'ten kildir onlar. Diyor ki gençlik yıllarındaki tutkular yaşlılıkta kaybolursa özgürlüğe kavuşuyorsunuz diyor. Kadi, hı hı. bilgi adam. Hı. Onlar kayboldu diye üzülme. Onlar sizi esir etmişti diyor. Hı hı. Özgürlüğünüze kavuştunuz diyor. Onlar bitti artık diyor. O tutkular hı hı. bitti diyor. Bu malum. Ağmakı hayalde en büyük tutkuyu da e, o adını burada söylemeyeyim. E, o, o tutkudur yani. Hı hı. insanların en büyük tutkusu. O, hı hı. Öz, özgür oldunuz diyor siz diyor. Şimdi e, hocam çok enteresan tabi. Bu e, Modern kültürde ben kendi zaviyemden bakacak olursam şöyle bir eğilim görüyorum. Yaşlanmayı e, kabul etmeyen, bununla ilgili bir sürü program e, ortaya koyuyorlar. Evet. Şimdi anti-aging diye bir akım başlattılar. Evet. Yaşlanmayı geciktirme, yaşlanmayı kabul etmeme. E, yaşlanmayı adeta müstehrek, müstekreh bir durum olarak algılayan, telakki eden... Ve insanın e, hücre ölümünü durdurmak için e, işte ölüm denen e, efendim aleme ayak atmaması için oraya doğru ilerlememesi için her türlü numarayı çevirmesi gerektiğini düşünen bir şey. <gülüyor> evet. Bir zihniyet. Ben bunun da çok böyle iyi niyetli bir şey olduğunu göremiyorum doğrusu. Daha ziyade insanları... ...tüketici yaş... ...tüketici kalıplar içinde... ...tutmaya dönük bir hamle olduğunu zannediyorum. Tabii, tabii. Çünkü insanlara... ...anti aging kremleri satıyorsunuz... ...efendim yaşlanmayı durdurucu teknolojiler... ...satıyorsunuz... ...ve bir yandan da insanlara... ...daha genç hissettirerek onları sürekli... ...alışveriş yapan bir e, konumda... ...tutmak evet, istiyorsunuz. Evet. E, o tutkuların esiri olan insan... ...çünkü tüketimin de esiri oluyor. Tabii. Bir yandan. Tabii. E, ve... Ee, bizim bir sözümüz var İki de çok güzel anlatır Yaşlanmak başlanmaktır diye Yani yaşlı olmak Aslında başlı olmaktır Akıl sahibi olmaktır tabii, tabii. Ee, O tecrübenin Hilmiyetin ve faziletin içinde e, Yani hepsini Damıttığımız zaman bir akıl sahibi Olma e, İnşallah halindir. öyle olarak yani. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> tabi Allah hepimize tabii, tabii. Öyle bir yaşlılık Ve yaşlanma nasip etsin inşallah fakat işte e, burada e, o akıl sahibi olma tarafı işte o modernin bakışında çok önemsenmiyor o derinlik çok önemsenmiyor e, daha ziyade insanın e, süfri heveslerinin e, esiri olması kutsanıyor gibi bir e, hava doğuyor şimdi geçen gün lalafı açıyor tabi tabi ne güzel çağrışırlar dünyası efendim Dedim, e, Küçük oğlum ellerinizden öper dedi ki Biz baba oldukça. dedi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> baba dedi biliyor musun dedi bizim öğretmenimiz dedi yanlış biliyor bir konuyu dedi. Ne dedim oğlum dedim. Ya dedi akılla zekayı aynı şey zannediyor dedi. Çok şaşırdım <gülüyor> şimdi. Ee, peki sence nedir dedim bu akıllı zeka arasındaki farkı? ...zeka dedi, matematik çö problemlerini... ...çözmek için lazım dedim, akıl ...daha büyük bir şey dedi, <gülüyor> çok akıl... açıklayamadım bana <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> e, ama... ...akıla kendi kafasında... ...daha büyük bir şey vermiş, evet. mana... ...vermiş... ...evet, biraz... E, ak, ...akıl da sanki... ...zekaya ilaveten... ...bu gibi. soruyu sakın bana sormayın, <gülüyor> cevap... vereme. bu tabii... ...evet... E, ...belki yüz ...tartışılan bir şey ama... Yani en azından hissettiklerimizi belki konuşabiliriz. Ee, sezgi, sezgisel zeka, hepsi, manevi zeka, var. duygusal Tabii. zeka. Hepsi bunların Ak aslında aklın içinde. Aklı için. maaş dedikleri yani fehim var mesela. Fehin. Fehim. Fehim evet. var bu işin içerisinde. Ne söylersiniz hocam bize bu konuda? Tefehim etmeyi fehim? Ben etmek, isterseniz şöyle da. geçen Hı. şeyden, önceki cümlelerden. ...rahmette küçük dayım bir beyit okurdu... ...Arapçasını tahkik ettim ama... ...yanlış olabilir ama ben gene okuyacağım... ...şeyeyne nühuma ebredemeyyâh... şeyhun yatasa ben ve sabiyyün yeteşeyyâh... ...iki şey diyor böyle buzdan daha soğuktur yani... Hmm. ...bürüdet var üzerinde... ...birisi gençliğe özenen ihtiyar... ...ikincisi ihtiyarlar özenen genç... Oh. ...her yaşın kendine özgü bir hali tavrı vardır... ...onu o haliyle yaşamak lazım. Bakın delikanlı diyorsunuz değil mi? Bir sene de ihtiyar diyorsunuz yani. Hatta Ama ihtiyar da çok güzel bir kelime tabii, sevgili hocam. Tabii, i̇htiyar, tabii, i̇htiyar sahibi olan tabii, tabii, bir iradesi var. Tabii evet. tabii, tabii tabii. Gençler bilse ihtiyarlar yapabilse evet. denizler eskiler. Evet yani o, hadise böyle. Tabii bu anti-aging, o sizin dediğiniz doğru. Yani gap medeniyeti eğer ölümü de halletse zaten hiç Tanrı'ya ihtiyacı olmayacak. Evet. Onu halledemediği için e, Tanrı meselesini rafa kaldırmış vaziyettedir. Özellikle bu modernite. Ha, bizim Türkiye'deki e, insanların büyük bir kısmı e, işte Almanya'ya giderler, Fransa'ya giderler falan. Orada e, rahipleri şunu bunu görürler. Bizim zamanımızda öyleydi. Belki şimdi de hala öyle bilemiyorum din çok mühim filan derler hayır o din değildir modernitenin tarif ettiği dindir o vahiy bir din değildir yani muharef hristiyanlık hmm. bile moderniteye ağır gelmiştir modernite o dini kendi kalıplarına dökerek bir manada pasifize etmiştir hmm. kendine göre ıslah etmiştir odur görünen din muharef hristiyanlık bile hmm. Hmm. Ee, olay bu Efendim üniversiteye gireceğiz. Sene 1959. Benim e, diğer bir dayım. O çok salih bir zattı. Hepsi öyleydiler de o özellikle böyle biraz daha kendi halinde. Gel sana bir dua öğreteyim. Onun söylediği Hz. Adem'in duasıydı. Sonra ben bunu hatıralara yazarken kontrol et dediler. Bulamadık ama dua şöyle. Rabbi zıtni ilmen ve fehmen ve erhikni fi zümreti salihin ilmen ve fehmen. İşte ilim dediği sizin küçük ismi neydi? Ee, küçüğün ismi Mehmet Alp. Mehmet'in söylediği, evet. Mehmet Alp'in söylediği, işte o zeka o matematik problemini çözerken. Fehim de hayatın Hı -hı. tümüne bakarken, o matematik problemi hayatımın neresinde ne kadar yer işgal ediyor? Bütünlüğüyle bakmak. Evet. Yani biraz da e, o... Parçanın işlevini anladıktan sonra o parçanın işlevi bütün hayatımızda e, nasıl bir fonksiyon icra evet, ediyor, evet. E, onu yerleştirebilmek evet. yerine. Ve bu fonksiyon zamanla değişiyor mu, değişmiyor mu? Zamanla bağlı bir fonksiyon. Yani ilimde böyle, sanatta böyle, zanaatta böyle, rütbede böyle, masipte böyle, evlatta böyle, de böyle. Eğer bir dünya hayatının ki ahiretin tarlası olduğuna inanıyoruz, buraya Hı -hı. bir vazifeyle geldik. Bu hayatın tümüne baktığımız zaman, bütün fonksiyonlarımız bu hayatın içerisinde yerli yerinden bir ahenk bir harmoni, bir armoni var mı? Ona bakıyoruz. Hı hı. Fehim işte onu değerlendiriyor. Evet. Tefehim. Evet, evet, evet. Yani, evet. Hatta şöyle belki, mesela tezekkür diye bir kelime daha var hı hı. bizde. O da geçmişe bakıp ibret almak, geçmişe hatırlıyoruz değerlendiriyoruz geçmiş hadiseleri ve ibret alıyoruz. İbret niye lazım? İstikbalimiz için lazım. Bir dakika yaşadığımız bir hadiseyi şu anda idrak edip, fehm edip değerlendirirsek, bir dakika sonrası için bize o bir yol gösterir. diye düşünüyorum ben. Böyle böyle gördük. Dolayısıyla bir Müslümanın hiçbir zaman tefahümden ayrı kalmaması lazım. Tabi zekasında kullanacak Allah'ın büyük bir lütfudur bazılarının pratik zekası vardır çabuk çözer bazıları daha teoriktir eyvallah ama fehim bütün insanlara bana göre verilmiş büyük bir nimettir bütün bunların içinde basiret nereye düşüyor hocam? E, basiret işte o zekanın bir parçası hı hı. olayın arkasını görmek hı hı. olayın arka mesela ferasetle aşağı yukarı eş anlamlı hı hı. yani hatta, hatta Türkçe'de güzel bir söz var lepte beden leblebi anlamak derler hı hı. ...yani o... ...bir hadise... ...olmakta oluyor, olacak... ...arkasını görebilmek, hissedebilmek. Ve ona göre de... ...bir eylemde bulunabilmek Yahu değil mi? da kendi içsel tedbirini alabilmek. Mesela şimdi sürpriz diyorlar... ...değil mi Kemal Bey? Hı hı. Ben... ...halen de oluyor zaman zaman... ...hayatta... ...bazı... ...zorluklarla karşılaşıyoruz. Ben şöyle tahlil ettiğim zaman kendime göre, fehim gücüm nispetinde, beklemediğim bir hadise zulür ederse, bu bir sarsıntı uyandırıyor. Beklediğim bir hadise zulür ederse, bu bir sarsıntı uyandırıyor. Bu Ama bütün şeyler için böyle, ölüm de böyle, hı hı. evlat da böyle, iyal da böyle, mal da hı hı. böyle, mülk de böyle, masıpta böyle, rütbe de, hepsi böyle. Hı hı. İşte fehim size, ...o beklediğiniz, beklemediğiniz... ...belki de gözlemliyorsunuz... ...heyimle değerlendiriyorsunuz... ...siz de bana burada bir şey yaptırttınız yani... ...İslam felsefesi ne diyelim... Ama, ...ama bunlar o kadar önemli şeyler ki... E, ...hayatımızdan... ...giderek çekilen... ...değerler... E, ...fevrilik... E, ...günümüz toplumunda... ...çok önem kazanıyor... ...yani modern toplum... E, ...fevri bir toplum... E, Hızlı olana itibar ediyoruz. Evet. Yani çabuk köfte tüketiyoruz, hamburger tüketiyoruz. Evet. Bir butona basmakla her şeyi hallediyoruz. Evet. Efendim, e, her şeyin çayı poşet çay içiyoruz filan. Her şey çok hızlı olsun ve bize zaman kaybettirmesin istiyoruz. Ama iyi olan hiçbir şey zahmetsiz elde edilemez. Doğru. İyi olan her şey için bir emek, basiret fehüm cesaret gerekir hatta, evet, sabır gerekir. Tabii. Kolay elde edilen şeyler hayatımızdan da çok kolay uçup gidiyor ve bizim hayatımıza hiçbir derinlik katmıyorlar. Katmıyor. Ee, i̇şte insanın kendi hayatını böyle bir e, quick fix diyorlar İngilizler. Hızlı çözüm e, şeyine hmm. e, bir alet kitine çevirmesi, Bence. bir böyle hızlı bir şekilde tamir edilebilen bir e, unsura dönüştürmesi onu sığlaştırıyordu aynı zamanda. Zaten istenen de o. Başka Tabii. birisi hayatlarımızı programlıyor, <gülüyor> düğmeye basıyor. <gülüyor> Kitle onu yapıyor şu anda. istenen de o. Neil Curtis diye bir adamın e, İdiyotizm diye ilginç bir kitabı çıktı. Orada bir pasajda şunu söylüyor. Batı nezdinde İslam'ın en büyük günahı Tefeciliğe hala cevaz vermemesidir diyor. Doğru söylüyor. Protestanlık tefeciliğe cevaz vermiştir diyor. Ama İslam hala tefeciliğe cevaz vermemekte direndiği için e, hala bizim için büyük düşmandır evet. ve e, işte, iblisleştirilmesi gereken bir düşmandır doğru, diyor. Doğrudur, doğrudur. E, müsaade ederseniz bir e, not ekleyeyim. E, zannederim 8. yüzyıl miladiyi. Kilise 200 sene dayanıyor şeye, e, yücürüye, e, hı hı. faize. faiz 200 sene dayanıyor hı hı. kilise. Fakat bakıyorlar ki psikoposlar da faiz alıp veriyor. Hı hı. Ondan sonra e, faizi yasal hale getiriyor. Şimdi batı uygarlığının, bugün için yaşanan batı uygarlığının hı hı. sabit referansı yoktur. Hı hı. Bu sabit referansın olmayışı ona konjonktürel yani günü birlik bir üstünlük kazandırır. Uzun vadede bu mümkün değil. Hı hı. E, tabii bir defa e, bu ödün kapısı açıldı mı hı hı. bunun arkasını getirin, e, kapatamazsınız siz yani. E, devam ediyor şimdi o. Ve biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi Batı'da e, Katolik itikadı, Protestan itikadı modernitenin kendisinden çizdiği, müsaade ettiği sınırlar içerisinde yaşar bu çok nettir. Siz bakmayın aile işi, numaya işi, katedralların temizliğine, şu sona intizamına. Mantalite olarak e, protestan işi işte, modernitenin evdendir. Yani rasyonel düşüncenin emrindedir. Bunun dışına çıkamaz. Hı -hı. İslam'da henüz daha elhamdülillah sabit referanslar var. Bunlar vahyi, aşkı... referans. Aşkın dünyada... gelen referanslar. Temel fark buradadır. Tabiat ile size adam kendi kalbına dökemediği için. ...düşman ilan edecektir. Çünkü batılı insanın bizatihi var olması mümkün değildir. O bir antitezdir. Onun mutlaka düşmanın olması lazımdır. Ama bir Müslümanın düşman olması gerekmiyor. O Müslüman dünyayı bir vazifeyle geldi. Onun dayandığı bir yer var. Allah ve nimel vekil der. O Müslüman yalnız kalmaz. Hı hı. Tanrı anlayışı da böyle de. Özellikle Tanrı kelimesini kullanıyorum. Allah demiyorum. Çünkü bizim inandığımız Allah'la Batı'nın inandığı Diyo farklı iki kavramdır hı hı. Veya God veya God hı hı. Farklı iki kavramdır muhtevasına ve Şumulüne baktığınız zaman Diyo God God her neyse Farklı iki kavram Biz Allah'ı başka türlü anlarız Onlar başka türlü anlarlar İlla ateist Olmasına gerek yok Yani inkar etmesine gerek yok O da Tanrı'ya inanıyor ama o bizim anladığımız allah değildir. O da yine, nelerdir hoca? O, evet. o da yine rasyonalitenin hı hı. kendi inandığı, kendine koyduğu sınırlara göre tanımlanmış bir tanrıdır. Her şeyi nüfuz etmeyen, Etmez, her yerde hazır ve nazır olmayan, olmayan ama dünyayı yaratmış, insanlara merhametli olun demiş ama merhameti tarif etmemiş. Hı -hı. ...size bırak, mesela kavram... ...biraz açabilir miyim bu konuyu? Lütfen, çok Mesela, çok mesela kavramlar evet. da böyledir. Evet. Yani e, mesela aynı kavramı biz de kullanırız... ...bir modernist de kullanır, bir batılı... ...biz derken, beni Müslüman'ı kastediyorum... Hı -hı. ...diyelim ki hırsızlık kötüdür... Hı -hı. ...hırsızlık bir kavram... Hı -hı. ...bir eylemin... ...arkasındaki soyutlanmış... ...ve genellenmiş bir kavram... ...peki tarif et dediğiniz zaman... ...Müslüman onu başka türlü... ...tarif eder... Bir batılı başka türlü tarif eder. En basiti şöyle söyleyeyim ben size. Hans'ın cebinden Stefan para çalamaz ama Ahmet'in cebinden alabilir. Burada hiçbir mahsur yoktur. Yani vicdanen bir mahsur hissetmez adam. Hmm. Evet. Bir İngiliz kendi memleketine de yapar ama hadi onu yap, yapmadı diyelim. Hindistan'dan alır, Afrika'dan alır. Alırken de hiçbir şey hissetmez. Bu kendi kabulleri çerçevesinde felakalde makul ve haklı olduğu. Bakın helal bir kullanmıyorum. Helal tabirini çünkü o dini bir tabirdir. Bir yani, parantez açabilir miyim bu hocam? Buyurun. Burada bu e, narsistik merhamet olarak isimlendiriyor bir e, yazar bunu. Batı aleminin kendi cinsinden ve kendi nevinden kendine benzeyen insana karşı duyduğu aşırı merhameti fakat kendine benzemeyene karşı duyduğu adeta nefreti evet, bir narsistik merhamet olarak e, isimlendiriyor kendini seviyor aslında tabii, tabii, tabii. lütfen devam edebilir bir miyiz hocam, hocam. Buyurun. dolayısıyla yani o kavramlara da çok e, şey yapmamak lazım yani irdelemeden almamak lazım muhtevasını düşünmek lazım şumulünü düşünmek lazım ve böylece batıyı böyle tanırsanız şaşırmazsınız Mesela şimdi işte medyada çıkıyor efendim e, Avrupa çifte standartlı şöyle işleri böyle derim. Ben hiç şaşırmıyorum çünkü ben iyi kötü Batı'yı hem gidip görerek yaşayarak konuşarak hı hı. hem de okuyarak yapabildiğim kadar tanıdığım kanaatindeyim. Hı hı. Evet. Yani hiç şaşırmıyorum çünkü o öyledir yani. Bu mülteci kriziyle birlikte... O, o, o tabii gayet netleştirdi işi netleştirdi. yani. Netleştirdi. Biz Batı rüyasından Batı rüyasına uyandık. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Ama hipokrasi orada şeydir yani. Şeyin bir cüzüdür hayatın. E, yok okuyun gibi. Yani o prens de yazıyor adam yani. Gayet net. Ee, bir makale okumuştum e, kıymetli hocam. Bu Batı'da e, barış e, taraftarlığının ...hükümetler nezdinde kabul gördü ve hükümetlerin Orta Doğu'ya, Afrika'ya barış politikalarını... ...özellikle empoze etmeye çalıştığı, telkin etmeye çalıştığı dönemlerdeki ee, silah satışlarını incelemişim. Şeyler. Evet, evet. İlim dünyası böyle muzır işlerle uğraşınca benim çok hoşuma gidiyor. Tabii. Ve bütün bu söylemlerin ayyuka çıktığı... ...dönemlerde silah satışları da aslında ayyuk açıkçası. Maksimumda değil mi? Maksimumda. Çünkü arkadan bir başka dalga gelecek. Bu defa harp tellallığı tabii, düşürme gelecek. Tabii. Evet. Ee, el altından bu hükümetler... ...yani kamuoyu önünde... E, ...kameralar önünde... ...hep şey propagandası yapıyorlar. Yani barış çok mühim. Evet. Dünya barışa muhtaç, Afrika barışa muhtaç. Fakat el altından Afrika'daki çetelere... ...savaşan unsurlara... ...hem o tarafa hem bu tarafa silah tabii, tabii, normal. Bu korkunç bir şey. Yani insanlığın... ...yok olması bahasına... E, ...sadece... ...kendi maddi çıkarını düşünmek... ...korkunç bir şey. Ama bu yani rasyonelten başka yapacak... ...bir şey yoktur yani. Hı -hı. Bu, bu iş Gönesans beraber başlıyor yani. Hı -hı. Rasyoneltenin... ...batıya hakim oluşu Gönesans beraber. Malum bu tür hadiseler... E, ...hiçbir zaman biri biter biri başlar... ...overlapping var yani üst üste biniyor hadiseler. Yine bu çağrışımlardan söyleyeyim. Hı hı. E, malum Cortez, İspanyol, hı hı. hem asker hem kaşif Amerika'ya gidiyor. Hı hı. Orada Maya, Astek ve İnka medeniyetleri var. Hı hı. E, müthiş bir servet var onlarda Ve çok Muniz insanlar. 500 asker ama ateşli silahları var. Hı hı. Ve o onları berbat ediyor, perişan diyor Ve oradaki büyük hazineyi alıp e, İspanya'ya getiriyor. 16. asrın ortaları. Hı hı. Ve Avrupa'da büyük enflasyon. Çünkü bir anda bütün ekonomi değişti. Şimdi ben düşünüyorum, benim böyle bazı fantazilerim mi diyeyim, hayallerimi, mesela oraya bir Müslüman grup gitseydi. Hı hı. Ee, şöyle olurdu, o insanlara derlerdi ki biz Müslümanız, size İslam'ı telkin edelim, ederlerdi. Bir Müslüman oldu, bir kısma olmazdı. Hı hı. Onlar orada evlenirlerdi ve kalırlardı. Hı hı. Oradan bir hayat yaşarlardı. Oradan ee, bir şey getirmezlerdi Bunun örnekleri var çünkü Baktığımız Hı -hı. zaman uzak doğuda var Ve orada bir şey mayalanırdı Hı -hı. Yani Açı, Suma, Java Böyle oldu çünkü onu Afrika böyle oldu Gidiyor. Niye çünkü onlar da Allah'ın kulu Bunlar bana emanettir diyor Bu hayat da bana emanettir diyor Hı -hı. Ben telkinimi yapayım Talimimi yapayım Savaş olursa cihadımı yapayım Olmazsa savaş çıkarmıyor orada yani Bu bir anlayış meselesidir Şimdi Bu anlayış Modernitenin bir anlayışıdır bu. Mesela daha böyle Hristiyan misyonerler gidiyorlar. E, pagan kavimlere Germen misyonerler 9. asır 10. asır dini yayıyorlar, kardeşliği yayıyorlar. Modernite farklı bir şey. Yani Orta Çağ Hristiyanlığıyla Rönesans ve sonrasını karıştırmamak lazım birbirine... Orta Çağ Hristiyanlığı da farklı bir şey var. Bir zulüm var mı? Var. Ama bu bu, bu i, i, zihniyet bir defa şunu söylemek istiyorum, dünyadaki siyaset her zaman vardır. Yani siyaset her zaman var, hakim olmak var ama bunun yanında onun onu destekleyen, onunla birlikte yürüyen bir maneviyat var. Orta çağda Avrupa kralları taç giymek için Papa'dan izin alıyorlar, Papa onları destekliyor. Yani din bu şunu gösteriyor, din muharrif Hristiyanlık bahsettiği. Muharif Hıristiyanlık dahi o halk nezdinde bir şey ifade ediyor. Yani onları dünyevi emellerin dışında bir başka dünyayla kısıtlıyor. Çok genel konuşmaya çalışıyorum. Ve bir başka Hımetli hedef göstereyim. Hümet Hocam bu o kadar derin bir konu ki bu programın e, biz e, sanki bu program bunu ihata etmeyecek. Etmeyecek. Burada ben sözünüzü balla kesmiş olayım Kese. inşallah. Ertesi haftaki programımızda bu konuya başladığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah efendim. Kısmetse. İnşallah efendim. Evet Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri Saadettin Ökten hocamla e, sohbetimiz bugünlük e, burada e, bitiyor. Ama e, çok tatlı bir yerde e, kesmiş olduk hocamın sözünü. İnşallah e, bir hafta sonraki programımızda e, kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.